Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Greenpeace, Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramasını protesto ettiği Gazprom'dan, bu protesto nedeniyle Rusya'da tutuklanan Greenpeace eylemcilerinin ve iki gazetecinin serbest bırakılması için harekete geçmesini istedi. Greenpeace eylemcileri The Economist dergisinin İstanbul'da düzenlediği Enerji Zirvesi'nde Gazprom yetkilisi Merkel Kramer'e tutuklu 30 kişinin fotoğrafının bulunduğu bir poster verdi ve serbest bırakılmaları için harekete geçmesini talep etti. Kramer'e eylemcilerden birinin Greenpeace'in baskın yapılan Arctic Sunrise adlı gemisinde aşçı yardımcısı olan Gizem Akan'ın olduğu ve ailesinin bir an önce çocuklarına kavuşmak istediği de hatırlatıldı. Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu Çağrı Özütürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Greenpeace'in eyleminin amacının Gazprom'un petrol arama faaliyetlerinin ardındaki tehdidi ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Özütürk, Gazprom'un petrol arama platformu çok eski. Eğer burada bir sızıntı olursa Gazprom'un sızıntıyı nasıl temizleyeceğine dair bir planı yok. İklim değişikliği nedeniyle Kuzey Buz Denizi'nin %75'ini son 30 yılda kaybettik. Gazprom bunu fırsat bilip bölgeden petrol çıkarmaya çalışıyor. Oysa acı olan şu ki petrol oradaki erimenin en büyük nedenlerinden biri. Artık yapılması gereken dünyanın el değmemiş yerlerinde petrol aramak değil, petrol bağımlılımından kurtulmanın yollarını aramak olmalı diye konuştu. Hollanda Çevre Değerlendirme Kurumu ve Avrupa Komisyonunun ortaklaşa yaptığı çalışmaya göre küresel düzeyde atmosfere salınan karbondioksit miktarının artış hızında ilk yavaşlama işaretleri görüldü. Dikkat! Azalan artış hızı karbondioksit salımı değil. Çalışmaya göre karbondioksit salımındaki artış hızı geçen yıl 2000'li yılların ortalamasına kıyasla yarıdan fazla azaldı. Rapora göre geçen yıl atmosfere salınan karbondioksit miktarı 34,5 tonla yeni bir rekora ulaştı. Ancak küresel ekonominin %3,5 oranında büyümesine karşın karbondioksit salımı %1,4 oranında yükseldi. Ekonomik büyüme ile karbondioksit salımının artış hızındaki bağında da yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok devreye sokulması ve daha fazla enerji tasarrufuyla koptuğu vurgulandı. Çalışmaya göre karbondioksit salımının %55'ini üreten Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Avrupa Birliği ülkeleri Ancak raporda bu ülkelerin üçünde de kayda değer gelişmeler olduğu belirtiliyor. Bu iyi haber. Çin'in karbondioksit salımının geçen yıl %3 arttığı belirtilirken bunun 2000'li yıllardaki yıllık %10'luk artışa göre önemli bir aşama olduğu söyleniyor. Raporda Amerika Birleşik Devletleri'nde kaya gazına geçişin devamı Çin'in açıkladığı enerji planlarına uyması ve özellikle Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı sürerse karbondioksit salımı artış hızındaki yavaşlamanın kalıcı olabileceği vurgulanıyor Raporun yazarlarından Greed Manhout diyor ki bu iyi bir haber ama yeterli değil salım hala artıyor ve karbondioksit atmosferde 100 yıl boyunca kalıyor. Yani şu anda 2050'de 2 derecelik sıcaklık artışı hedefine hala yaklaşamıyoruz dedi. Sadece salım hızındaki azalma değil salımın artık tamamen ortadan kalkması gerekiyor zaman içerisinde. Sinop'a yapılması planlanan nükleer santral için Türkiye ile Japonya arasında imzalanan anlaşmanın ardından kitle örgütleri santrale karşı çıktı. Nükleer santral konusunda endişeli olduklarını ve nükleerin çevreye verdiği zararın yanı sıra Karadeniz balıkçılığını da olumsuz yönde etkileyeceği Kesk dönem sözcüsü Metin Gürbüz, Sinop geçimini doğal kaynaklarla sağlayan bir balıkçı kenti ve ormanlık alanlar burada çok yoğun. Sinop %70 ormanlık. Nükleer santral yapılmak istenen alanın ise %90'ı ormanlık alan. Buradaki köylülerimiz ve yurttaşlarımız geçimlerini orman ürünlerinden sağlıyor ve tarımla hayatlarını idame ettiriyorlar. Bu bölgede bir endüstriyel kirlenme ve bir ısı artışı olduğu zaman o bölgede ekolojik denge bozulacağından Sinop turizmi olumsuz yönde etkilenecek diye konuştu. Yıllardır nükleer santralin insanlık için bir felaket olduğunu savunduklarını dile getiren Metin Gürbüz, bu konuda sivil toplum örgütleri bir araya gelerek nükleer santrallere karşı bir platform kurduk ve mücadelemiz devam ediyor, dedi. Çanakkale'nin Bayramiçi ilçesi, Kurşun köyünde açılacak Feldspat madeni ve yol çalışması için ormanlık alandaki ağaç kesimlerine karşı Bir köylünün çadır kurup başlattığı açlık grevi büyüdü. 20 köylü daha 11 çadır kurarak açlık grevine başladı. Kurşunlu köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Killiktepe mevkiinde özel bir firma tarafından işletilecek felspat madeni ve oraya ulaşımı sağlayacak yol için ağaç kesimleri devam ederken köylüler de tepkilerini arttırdı. Madene ve ağaç kesimine karşı ilk tepkisini 200 kişilik duran köylü eylemiyle veren köylülerden 58 yaşındaki çiftçi Bülent Özüren geçen parçalarında Pazartesi günü çadır kurup açlık grevine başlamıştı. Maden ve yol çalışması devam ederken köylüler de eylemlerini büyütmeye karar verdi ve 20 köylü 11 çadır daha kurarak Bülent Özüren'in başlattığı açlık grevine katıldı. Madene giden yolu açmaya çalışan iş makinelerini hep birlikte oturup izleyen köylülerden 62 yaşındaki çiftçi Ramazan Demir köyümüzün üstüne madencilerin çalışmasından dolayı taşlar düşmeye başladı. Ben de madene karşıyım. açların kesilmesini istemiyorum. Açlık grevine bu yüzden katıldım. Yakında bütün köyü Bu greve katılacak. Sesimizi duyurana kadar mücadelemiz devam edecek, diyor. Umuyoruz bu üzücü olay yetkililerin acilen devreye girmesiyle yine acilen çözümlenir. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi